Fatiha suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. O, Rahmandır ve Rahimdir. er Ceza gününün malikidir. Maliki yevmiddin. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. İyyâke ne'budu ve iyyâke neste'in. Bize doğru yolu göster. İhdine's-sirâta'l-mustakîm. kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil <gülüyor> Bakara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim O kitap onda asla şüphe yoktur o muttakiler için bir yol göstericidir <gülüyor> onlar gayba inanırlar Namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Altyazı <gülüyor> M.K. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesin kez inanırlar. <gülüyor> İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. <gülüyor> Gerçek şu ki, Kafir olanları korkutsan da, korkutmasan da, onlar için birdir, iman etmezler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَعَنْذَرْتَهُمْ اَمْلَمْتُمْ Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Hatemellâhu <gülüyor> alem insanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler bu <gülüyor> vaminyankı Güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir Yukun <Sessizlik> diunullah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 Onlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman, biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki, Onlar bozgoncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. <gülüyor> Onlara,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 Gerçekte Allah onlarla istihza eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. onlar, hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir.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 Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler. <Sessizlik> Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan,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 يكاد البرق boncouen Bon Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş olursunuz. Yeah! Rabbi ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek, onunla size besin olsun diye çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. Allah <gülüyor> Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, hadi onun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianız da doğruysanız, Allah'tan gayri şahitlerinizi de çağırın. in <Sessizlik> kuntum مِن مِثْلِهِ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَاذْرُ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Bunu yapamazsanız ki elbette yapamayacaksınız, yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. İlm tefgalu ve tefgalu, fataqun nahrat.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 Bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu derler. Bu rızıklar onlara benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedi kalıcılardır. O beş şirin ilimleri...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 birçoklarını da doğru yola yöneltir verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır inna allaha la أما الذين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 Siz cansızken size can veren Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra semaya yöneldi, onu yedi gök olarak yaratıp düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. <Gülüyor>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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِن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 Ya Rab! senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin dediler. Kalim.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 Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. <gülüyor>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 Unem. Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları cennetten onları çıkardı. Bunun üzerine, bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz.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 <Sessizlik> Bu durum devam ederken Adem Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah, tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır. Ben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 Kâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince Onlar cehennemliktir Onlar orada ebedi kalırlar Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun. Ya.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 لا تكونوا أول كافرين به، ولا تكونوا أول كافرين ولا تشتروا Bilerek Hakk'ı batılla karıştırmayın, Hakk'ı gizlemeyin. وَلَا تَلْبِسُ Namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Sizler, Kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Hatta... Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz O, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Altyazı <gülüyor> M.K. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir. Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Ya benli...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 شيء ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل Hatırlayın ki sizi firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık, Firavun'un taraftarlarını da siz bakıp dururken denizde boğduk. <gülüyor> on Musa'ya 40 gece vahyetmek üzere söz vermiştik. Sonra Haksızlık ederek buzağıyı tanrı edindiniz.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 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم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 Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve sizi bulutla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz dedik. Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> bu kasabaya girin orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyin kapısından eğilerek girin girerken hıtta ''Ya Rabbi bizi affet deyin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz iyi davrananlara karşılığını fazlasıyla vereceğiz.'' demiştik. ''Ve <gülüyor> idkul ebescudzaa zalimler... وقلنا Kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine biz, yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle, zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Ve <gülüyor> yine sevme suku Musa kavmi için su istemişti de biz ona deyneğinle taşa vur demiştik Derhal 12 kaynak fışkırdı Her bölük içici kaynağı bildi Allah'ın rızkından iyiin, için, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin, dedik. <Sessizlik> ففجرت من جثنت عشرة عينا قد علم كل الناس ما كل Hani siz, ey Musa, bir tek yemekle yetinemeyiz. Bizim için Rabbine dua et de, yarın bitirdiği şeylerden. ''Sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bize çıkarsın.'' dediniz. Musa ise ''Daha iyiyi, daha kötüyle değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehre inin. Zira istedikleriniz sizin için orada var.'' dedi. İşte bu hadiseden sonra üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler Allah'ın ayetlerini inkara devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir. <gülüyor>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 I'm Sizden sağlam bir söz almış Tur dağının altında Size verdiğimizi kuvvetle tutun Onda bulunanları Daima hatırlayın Umulur ki korunursunuz Demiştik de Ve <gülüyor> iz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 biz bunu, hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi, muttakiler içinde bir öğüt vesilesi kıldık.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 Bizim için Rabbin'e dua ette, Onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz inşallah emredileni yapma yolunu buluruz dediler. <gülüyor>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 سلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحواها Hani siz bir adam öldürmüştünüz de, onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Halbuki Allah, gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. <gülüyor>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 فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الناس وَإِنَّ مِنْ, مِنْ تَعْمَلُونَ اللّٰهِ اللّٰهُ Şimdi ey müminler! Onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysaki onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler de iyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi.E. <gülüyor>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 Allah'u <gülüyor> Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de Açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. İçlerinde bir takım vardır ki, kitabı bilmezler.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 İsrailoğulları, sayılı birkaç gün müstesna bize ateş dokunmayacaktır, dediler. De ki, siz Allah katından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden caymaz, yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Kim bir kötülük eder de, kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Belâ men kesefe seyyeten ve İman edip yararlı iş yapanlara gelince Onlar da cennetliktirler Onlar orada devamlı kalırlar وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ biz İsrailoğullarından yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz. <gülüyor> Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık. Her şeyi görerek sonunda bunları kabul etmiştiniz. <gülüyor>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 وَمَا تَخْرُجُونَ İşte onlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek, ne de kendilerine yardım edilecektir. Ula'ikellezineşteravul hayyateddünyâ bil-âkhirati felâ yukhaf.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 I can Kalplerimiz perdelidir dediler. Hayır, küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. <gülüyor> La. Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, kendilerine Allah katından ellerindekini doğrulayan bir kitap gelip de bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince, onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. <gülüyor>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 Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Afusum ayyetfurub أن ينزل الله من فضله على من يشاء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 kulûnâ en Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından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 Ve ızz a xıd nami thakum ve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 Onlar kendi elleriyle önceden yaptıkları işler sebebiyle Hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Altyazı <gülüyor> M.K.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 117. على حياة ومن الذين أشركوا 118. يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه V Allah de ki Cebra e kim düşmansa şunu iyi bilsin ki,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 Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ile ve Mikaile ile düşman olursa, bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır. Ben... Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. <gülüyor> Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. <gülüyor>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 Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman, büyü yapıp kâfir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut'la Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese, Biz ancak imtihan için gönderildik.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 الشياطين كفوا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر man whee One more. bi eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı Şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunları anlasalardı. <gülüyor> ey iman edenler raa ina demeyin umzurna deyin söylenenleri dinleyin kafirler için elem verici bir azap vardır ya yeah.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 شركين أي نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء.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 من آية أو منسها بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله من ولي وَلَا نصير. Yoksa siz de daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse şüphesiz Doğru yoldan sapmış olur. Em turiduna en tesaluna rasulakum kema su ila Musa min qabl. Em men yetebed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 سَنَدْعُ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَفَيَّانَ لَهُمُ الْحَقُّ بَعْضُوا صَفْحًا تَعَايَ Namazı kılın zekatı verin Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği, Allah'ın katında bulacaksınız Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür <gülüyor> من خير تجدوه عند الله إن الله بما بصير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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء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 لا إله إلا الله، أيُذكَرَ في جسُمٍ في Doğu da Allahındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti ve nimeti geniştir. O her şey bilendir. Velillahi meşriku vel Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Ve وقال... نخنا الله ولا ذا O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen olu verir.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 فَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ Doğrusu biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. İnnâ avselnâke bilhakk-i ve nezîran.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 وَلَئِنِ اتَّبَقْتَ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 Ey İsrail oğulları, فأولائكه ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle aleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın Ya beni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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَيَذְكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ قُلُوبُهُمْ تخذو من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أوطه ربي وَأَحَدِنَا إِلَٰهِ رَحِيمًا مَالِكِ الْمَشَاعِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْقَائِمُ وَالْعَاكِفُ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 إن قال إذا من آل zamanlar İbrahim, İsmaille beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor. Şöyle diyorlardı: "Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin." <gülüyor>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 Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak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 İbrahim'in dininden, Kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? And olsun ki biz onu dünyada seçtik. Şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir.''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 وداء إذ حضر يحقوب الموت إذ قال لبنيه ما تبدون من بعد قالوا نحبد إلهك Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz. İlke ümmetun kad hâlet lehâme kesefet ve lekum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 وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ Allah'a ve bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere onlardan hiçbiri arasında fark gözetmek sizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk deyin. Ulû'l <gülüyor> billahi ve men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 Allah'ın rengiyle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O'na kulluk ederiz, din. De ki, Allah bizim de Rabbimiz...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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَالِ قُلْ أَنْتُمْ أَحَقُّ أَمْ أَنَّ وَمَنْ أَوْلَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَمَ شهاداً Ve merlaru bi Onlar bir ümmetti. Gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz. İlke قائدي خوان لن لنگ ما كان سن بان ولنكم ما كان ونقم الله قول